Ahmeder Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın salat ve selamı, Efendimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme, onun soyuna ve bütün ashabına olsun. Yine Allah'ın selameti, bizim, bizim, ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Naçiz kul Ahmetçik'ten, kardeşimiz, muhteşem şeyh, Abdüssemî Haşimiye. Allah Celle Celaluhu, bizim, onun ve bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Ey kardeşim, sana Allah'tan korkmayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı öğütler, bu nasihatime, hırsla ve sımsıkı sarılmanı dilerim. Zira benim bu öğütlerim sana ve senin gibilere inşallah faydalı olacaktır. Sakın bu öğütlerimi onlara ehil olmayanlara vermeye kalkışma. Eğer böyle yaparsan emaneti ehlinin gayrine vermekle haksızlık etmiş olursun. Ey Abdüssemi! Derviş nefsine yardımcı olduğu ve ona dayandığı zaman rahatsız olur Sıkıntıya düşer. İşi Allah'a bıraktığı takdirde Allah Teala onu çevresine muhtaç etmez. Kendisine yardım eder ve onu başarıya ulaştırır. Akıl, faydalar hazinesi ve saadet iksiridir. İlim, dünyada şeref, ahirette yüceliktir. Ariyet, emanet nesneyle ancak Hakk'a karşı perdelenmiş olanlar iktifa eder. Kendi çocuğunu kaybetmiş ağıtçı, kiralık ağıtçı gibi değildir. Din büyüklerinin etrafında nice takunya sesleri uçtu ve niceleri dininden oldu. Ağızdan çıkan iki söz vardır ki dinde iki gediktir. Bunlardan biri vahdet üzre konuşmaktır. Diğeri de tahd-i sinimet hududunu aşan şathiyattır. Kişinin sicil defteri arkadaşlarıdır kendileriyle hemhal olduğu kişilerdir. İnsanların çektikleri bütün meşakkatler hep baş olma sevdası ve nefsin şiddetli arzuları için bütün hesapları da yine baş olma ve nefsin arzularını tatmin etmek üzerine bütün bu gayeler bu ikisinde toplanmış. Şeriatı aykırı olan her iddia zındıklıktır. Allah Celle Celaluhu'yu tanımanın son hududu Keyfiyetsiz ve mekandan münezzeh olarak onun varlığına katiyyetle inanmaktır. Hakka karşı perdeli olanlar için ölüm hastalığının ağırlığının hissedilmesi Allah'ı tanıma basamaklarının ilkidir. İşte bunun içindir ki bize şöyle denmiştir. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm hali perdeleri kaldırır. Nitekim hadiste şöyle varit olmuştur. İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar. Allah Celle Celaluhu'yu ona layık olmayan sıfatlardan tenzih etmeden önceki tevhidinin tamamı şirktir. Tevhid, kalpte bulunan öyle bir batıni kuvvettir ki Allah Celle Celaluhu'yu atalet isnadına ve onun bir şeye benzetilmesine mani olur. Git! Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna layık olmayan Duygu ve temayürlerden temizlen de gel. Allah Celle Celalihu'nun yoluna muvaffık olmayan her hal ve hareketin bir hayalden, bir vehimden ibarettir. Ey miskin! Uçup kendini beğenmişlik atından in. Nice hatalar, nice suçmeler vardır ki kişiyi çukura düşürür. Nice ilimler vardır ki semeresi cehalettir. Niçe cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir. İlmin getireceği efendilik, sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmişsin. Saçına sakalına sürdüğün boyanın, ihtiyarlığını örttüğünü sanma. O boya, sadece saçının ve sakalının rengini değiştirir. İhtiyarlığını örtmez, gidermez. Eğer kişi, bir dağdan diğer bir dağa, bir adımda gidebiliyor olsa onun bunu yapmaya kalkışmaması ve yerinde oturması daha faziletlidir. Yine salahiyetli dahi olsa kişinin Allah Celle Celaluhu'nun zatı ve sıfatları hakkında konuşmaktansa sükut etmesi daha faziletti bir davranıştır. Kim ki halka karşı kibirlenir ve kendisini onlardan üstün görürse Allah Celle Celaluhu katında alçalır. Kim ki kendisini kulların üstünde görürse Allah Celle Celaluhu'nun nazarında düşer. Her halin başka bir hale dönüşmesi yine kendi içinden olur. Her zahirin kendisinde yine kendisini gizleyen hasta mevcuttur. Kim ki sabır gömleğini giyerse acelenin oklarından salim olur. Sarsılmaz iman sahibi kişi için yüksek bir dağın tepesine bir mızrak dikilerek Orası işarettense ve kişi oraya bırakılsa, ayrıca sekiz gece rüzgarları da üzerine esse, o kişinin bir kılını bile kıpırdatamazlar. Yalancı hep bidatlerle birlikte olur. Bidatlere arka çıkar. Akıllı kişinin hedefi ise onlardan uzak durmaktır. Kim ki kemale ererse, onun nefsi Rabbinden gayri her şeyden uzaklaşır. Yaradılmışların tamamı, ona ne zarar verebilir ne de fayda getirebilir? Allah Celle Celalihu'nun kullarıyla arasına gerdiği nice perdeler vardır. Kim ki bu perdeleri kaldırabilirse, işte o Allah Celle Celalihuya vasıl olur. Şanı yüce olan Allah Celle Celalihu’dan gayrisinden emin olmak korkunun ta kendisidir. Allah’tan korkmaksa ondan başkasından emin olmak demektir. Her halin ve her hadisenin altında ilahi bir sebep ve ilahi bir hikmet vardır. Eğer bunu anlamış olsaydın, onunla durduğunu, onunla harekete geçtiğini, onun emrinde bulunduğunu bilirdin. Çalışınız, güzel ameller işleyiniz, miskin olmayınız. Sebeplere değil, Allah Celle Celaluhu'ya güvenip dayanınız. Her insan, ancak kendisi için takdir edilene muvaffak olabilir. Sufi, ahlaki temizleyen ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kişidir. O başkalarının fevkinde, kendisinde bir mesiyet görmez. Allah'tan gayri her şey, kişiyi Allah'tan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa, Allah'a vasıl olur. Zaman bir kılıçtır kendisini keseni keser. Akıllı kişinin alameti şunlardır, mihnet ve meşakkat anlarında sabırlı olmak, bolluk ve genişlik demlerinde mütevası olmak, daima ihtiyat cihetini tercih etmek, noksanlıklardan müneseh ve yüce olan Allah'a talip olmak. Arif kişinin alameti de şunlardır, halini açığa vurmamak, doğru sözlü olmak, Boş ve manasız emellerden sıyrılmak. Dünya hayatı ile ahiret hayatı şu iki kelime arasındadır. Akıl, din. Elimodur odur ki seni cehalet mertebesinden yükseltir. Körü körüne, efendilik iddiasından vazgeçirtir. Seni azim sahibi din büyüklerinin yoluna sokar. Şeyh, mürşid o kimsedir ki sana nasihat ettiği zaman, Anlamanız sağlar. Öncülük ettiği zaman hedefe götürür. Elinden tuttuğu zaman seni kaldırır, yüceltir. Şeyh, mürşid o kimsedir ki senin kitaba ve sünnete yapışmanı sağlar. Seni bidat ve hurafelerden uzaklaştırır. Şeyh, mürşidin zahiri de şeriattır, batını da şeriattır. Tarikat, şeriatın ta kendisidir. Batın, zahirin gayridir diyen yalancılar, bu tarikat ırkasını kirlettiler. Onlar öyle derler. Arif şöyle der. Batın, zahirin batınıdır. Ve zahirin hali sözü ve cevheridir. Kur'an, bütün hikmetlerin ummanıdır. Fakat dinleyen kulak nerede? Necat, kurtuluş sesi Allah'ın takdiratına, Rıza gösterme kapısı çalındığı zaman işitilir. Allah'ın takdiratına razı ol, öylece kal. İşte senin için hakiki emniyet ve selamet o zamandır. Babası, anası, dayısı, amcası, malı mülkü ve adamlarıyla övünen kişi, marifetullahın kokusunu tatmamıştır.